kardeşler sözüne durur bir adam olmak randevuya sadık birisi olmak peygamber karakteridir Allah Teala Meryem suresinde İsmail aleyhisselamdan söz ederken şu Kur'an'da İsmail'den de bir söz etsene innehu kâne sâdikal va'd innehu kâne sâdikal va'd şu İsmail'i bir ansana yani şu meşhur adam İbrahim'in oğlu İsmail Allah'ın kulu, büyük Peygamber'in oğlu, şu kurban edilmiş İsmail'e bak, o kurban edilmiş Minada da şöyle olmuş Kabe'yi yapan bir adam Kabe'nin mimarı İsmail mesela, hiç bunları zikretmiyordu Allah. İnnehu kene, sadikalvat, sözünde durur bir adamdı diyor. Allah, Allah, Peygamber karakteri. Sekiz deyip de sekiz kırk beşe gece gidiyorsun sen prestijli bir toplantı yapmak için İnnehu kâne sadikal vaadi diyor Allah İsmail'i için ama Peygamberin yolundan giden prestijli adamdır, dakikaları kullanır bir adamdır İnnehu kâne sâdikal vaadi ee, O zaman işte Allah'ın defterlerinde e, değerli insan olarak Peygamberler arasında bile vasıflı bir peygamber olarak Allah'ın huzuruna çıkmak mümkün oluyor.